dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize rahmet etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Allah, Allah subhanahu ve teala bizlerdeki kötü huy hastetleri götürsün. Yerini ailesiyle değiştirsin. Kardeşlerim yaz sezonu biliyorsunuz geçti. Artık kız sözünü gelince sohbetler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 ahlak üzerine ki en büyük zaafiyetimiz zaten bunda. Herkes kafasına göre bir meseleyi çok güzel alıp yorabiliyor ve kendince rengini verebiliyor. Ama Kur'an ve sünnete hepimiz kantara gireriz. Doğru yanlış neyse onu alırız ve kendimizde kötü hasletlerimizi orada ne yaparız? Eritiriz. İnşallah Allah bizleri muvaffak kılsın. Hayırdan ayırmasın. Düşüncem benim Böyle sohbetin olduğu, birlik beraberliğin olduğu, kardeşlerin birbirine gördüğü her ortamda hayır olur kardeşler. Ne zaman ki insanlar birbirinden koptu, ayrıldı, bu muakkak yerini kokuya, gürültüye, nefrete, her türlü şere ne yapar bırakır. İnsanlar her zaman bir şeyler der ama yüzle geldiği zaman.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 Ama nazaran geldi. Şu kayırdan götürebilirdik fakat ta başında da dediğim gibi, en başında kurulmaya kalktığında da dediğim gibi dernek her zaman bize tehlikeli, oruççulğa götürür. Yine aynı kanat değil ve kanaatim benim daha çok güçlendi. Ha ileride bir şeyler yapılır edilir yer tutulur ayrı ama dernek ben karşıyım. Ona açıkça değil Evet. Ben ders silsilesinde kendime.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 Bu sefer şeytan oradan girerek ne yapar? Ne yapar? Devamlı dürter ve bu sefer kardeşlik sadece onda bu bela kalmaz. O tutar akşama kadar kimle çalışıyor? Onunla. Falanın yanına gittim, beni aşağıladı etti. O da der ki ya falan zamanda bana da yaptı. O onu ona derken bakın bir tane yanlış pis huy, kötü huy kardeşliği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 Mesela birbirinize kötüsü lakaplar ne yapmayın? Laka. Takmayın. Lakap takma tümden haram değil. Haram olanı nedir? Kötü Karşıdakine söylendiğinde. Hoşlanmadığında. Mesela bizim bacana ben Mehmet deyim, bakmaz. bakmasın. Cıbır deyim. Bakar. Şimdi onun hikayesi ayrı. Onun bir muhabbet kuşu vardır. O bile içeriye girdi mi cıbır cıbır cıbır derdi. Yani alışmış.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 Ahmet abi de kimse tanımaz. Barlaksız'ın kızı ne? Damadının lakabı Gansız. Mustafa de hangi Mustafa? Var? Kıstak varmıştı. Gansız ha tanır. Yani muhakkak lakabıyla ne yapıyor? İnsanlar tanıyor. Ama o adam bu Gansız kelimesinde ne yapmayacak? Rahatsızlık duymayacak. Mesela sahabelerde Allah onlardan razı olsun. Hı -hı. Onlarda birçok lakaflar vardı yani himar eşek değil mi? Hı -hı. Rahatsızlık duymuyorlar. Ama bugün biz burada birine eşek diyelim. Rahatsızlık duyuyor. Aslanım de rahatsızlık ne yapmaz? Hı -hı. Duymaz. Duyduğu var. Hı -hı. Duyduğunu söylemeyeceğiz. Duymadığını ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Yani bu da kötü huylar nedir? Ee, i̇nsanı kardeşinden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 Bu tür şeylerle uğraşırsan kendi yaşayacağın dini ne yapamazsın? Yaşayamazsın. Şimdi ben Ramazan'dan uğraş, Ramazan'da ben de uğraşacak. O görecek bizim bu uğraşımızı. O da tutacak. Oğuz'dan uğraşacak. O Oğuz su edinecek. Şaban'la. İyi huylar baka baka yayıldığı gibi, vermek istediğim örnek bu. Kötü huylar da aynı iyi huyları yayıldığı gibi ne yapar? Evet. Yayılır.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 Duası var. Demek istediğim tekrar konuya dönersek iyilikler yayıldığı gibi aynı yayılma şekliyle ne yapıyor? Kötülükler de yani. lazım. Ama burada bir fark var. İyiliklerin yayılması damla damladır. Kötülüklerin yayılması nasıldır? Kötülükler de şey. sergin. Çum gibi. Onun için bizim her hareketimize her şeyimize çok dikkat etmemiz gerekiyor.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 Ona git nasihat et diyor. Ama bunu açığa ne çıkar Çıkarma. Mesela Abdullah bin Himar içki içerken yakalanıyor. Hap uygulandığında kendisine Ebu Musa el-Eşari Allah sana lanet etsin diyor. Şu meclisi bozdu. Allah Resul diyor ki Vesselam ona lanet etmedi. Vallahi Allah'ı ve Resul'u çok seviyordur. Bak içtiği içkiye de ne yapıyor Kendisine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 yollar tavla yaşlar patronlar. Özellikle kuyumcu tarafına giderseniz, benim yol üzeri olduğu için. işçisi çalışıyor, onlar orada. Çok rahatlıkla ne yapıyor? Tavla oynuyor. Ama sen unutamıyorsan ne yapabilirsin? Uyanabilirsin. Bu da kötü hastalıklardan bir tanesi. Ve yine toplumdaki, özellikle bizim mahallede çok bu, horoz dövüşü var. Horoz dövüştürme, kumarı, büyük hastalıklardan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 Hayvanların etinden hangisi lanetlenmiş? Eti, kanı kimdür tavla oynarsa aynen domuzuncuğu kanıyla abdest alıp da namaz kılmış gibidir. Düşün bu kadar iğrenç bir ne yapılıyor? Misal veriliyor. Bunlarda nedir? İşlenilmesi, yapılması kötü şeylerdendir ve haram ve necis olma bakımından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 İki hastalığımız var. Kaybetmedikçe bunların kıymetini ne atmazsınız Anlayamazsınız. Birisi sağlık, birisi de nedir? Boşa geçen zamandır. Günümüzün, çağımızın hastalıkları biz genel hamdile belki bir yaşa geldik ama arkamızdan gelen neslin en büyük hastalığı haşu. Şuna bir giriyorlar. Mesela hatırlar mısınız? Geçen sene bir kampa gittiğimizde.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 Bir daha adam seslenmedi. Ama her gün bu dolmuşlarda müzik çalmıyor mu? Yani insanların müşteri olduğu, dinlediği bir şeyler nedir? Her zaman var. Ama biz de hayra sebep bulacağız. Hayra düşüneceğiz, iyi huyları isteyeceğiz. Ama iyi huylu olursak yanında arkadaş ne yapacak? O da iyi huylu olacak.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 iyi huylarla, huylu olanlardan ve yayanlardan üylesin. Ee, nikah gecesi damadın yapmış olduğu bir dua var. Bilir misin? Hadis-i şeriflerden Erkek, karısının alnına elini koyar ve şöyle dua eder. Allah'ım, bundaki şeytani huyları hayırlısıyla değiştir. Aslında bu her kadına erkeğin yapacağına herkes şöyle elini koyup ağlına Allahım ben deki de kötü şeytani huyları hayırlısıyla değiştir. Amin diye edenlerdeneyim. Ana yapsan Allahım